Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve Ba'd. Bu hafta okuduğumuz Maide Suresinin 24 ile 31. ayetler arasındaki mealine ve tefsirine geçelim. Allah Azze ve Celle 24. ayette şöyle buyuruyor. قَالُوا يَا مُوسَا اِنَّا لَنَّ الْخُلِحَا اَبَدَا مَا دَامُوا ف۪يهَا فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ Bundan önceki geçen hafta okuduğumuz sayfada beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'ın sözünü dinlemediklerini işlerinden de Allah'tan korkan iki e, adamın onlara nasihat edip oraya girin yani Amali kavminin içine bulunduğu Kudüs şehrine kapısından girin Allah Azze ve Celle de, sizin bu girişiminiz sebebiyle orayı sefet etmeyi nasip edecek diye nasihat ettiklerinde onlar ısrarla girmemeye Kararlılıklarını göstererek dediler ki ey Musa muhakkak ki biz o kabim yani Amalika kavmi Kudüs'ün içinde bulunduğu sürece asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin ve ikiniz savaşın. Muhakkak ki biz işte burada oturucuyuz. Oturacağız yani onlarla savaştak birisi varsa önce sen sonra da Rabbin Azze ve Celle. Gidin siz savaşın Rabbin ve sen savaşın. Biz burada oturacağız, bu savaşa, bu mücadeleye girmeyeceğiz diyerek azgınlık gösterdiler. Beni İsrail topluluğu Firavun ve ahalisinin esaretinden kurtulmalarıyla büyük bir nimete kavuşmuşlardı. Firavun ve kavmi idareci kesim olarak üstlerinde dilediği tasarrufta bulunuyorlardı. Onları istedikleri şekilde öldürüyorlardı, esir olarak kullanıyorlardı. Onların bir özgürlüğü yoktu. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı onların içinden bir peygamber olarak, Firavun'un karşısına diktiği mücadele neticesinde Allah Azze ve Celle Firavun ve ordusunu Kızıldeniz'de boğdu. Onlar bu ve benzer birçok mucizeye özellikle de en son ki en büyüklerinden birisi odur. Kızıldeniz'in yarılması ve Kızıldeniz'in içinden kendileri geçip de Firavun ordusunun boğulmasına şahit olmalarına rağmen düşmandan kurtulunca tekrar tiniyetlerine döndüler. Nedir onların tiniyetleri? İşte bu birçok yerde karşımıza çıkıyor. Azgıncılık, bozgunculuk, inatçılık, Allah'a ve Resulünlerine aykırı gelme, onları öldürme ve benzeri fesat cihetinde ne varsa bunlar onu üstlerine taşıyorlar, tinetlerinde bulunduruyorlar. Bu ve buna benzer birçok mucize ve nimetlere kavuşmuş bu topluluğa bir şey vaat edildi. Sizler Mısır'dan Kudüs'e girin. Ki Kudüs şu an olduğu gibi bundan önce yani ben İsrail topluluğu döneminde de insanlığın merkezi ve nübüvvetin de merkeziydi aynı zamanda. Tüm nebilerin, peygamberlerin yolu Kudüs'ten geçmiştir. Kudüs böyle mükemmel, tarihi zenginliğe sahip ve kutsiyete sahip. Zaten oradaki mescide de Mescid-i Aksa, yani en uzaktaki mescit Kabe'de bulunan mescid, Medine'de bulunan mescid ve Aksa, yani en uzaktaki mescid şeklinde 3 tane yeryüzünde yolculuk yapılabilecek ve kutsal addedilen mescitten birisi bulunmaktadır. O mescitte biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam tarafından cinlerden ve insanlardan olan ordusuna yaptırılmıştı. Şu anki mevcut Yahudiler de güya Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı o mescidi yıkmayı böyle bir mescit yok. Bu mescit aslında Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı başka bir mescit var. Biz onu ortaya çıkartacağız diyerek mevcut mescidi yıkmaya çalışıyorlar. Halihazırda da onun altını oymakla, işte Müslümanlar oraya rahat girdirmemekle, etrafını kuşatmakla ve benzeri eziyetle, zulümlerle de bu amaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle hapis olan Mescid-i Aksa'yı bizlere iade etsin ama bu onun tasarrufunda olduğu gibi ümmetin de o yapması gereken vazifeleri var. Mescid-i Aksa'ya yapılan zulümlere, haksızlıklara, azgınlıklara ses çıkarmak, sessiz kalmamak lazım. En azından hiçbir şey yapmıyorsa hakikaten en azından dua etmemiz lazım. Ama ümmet derin sessizliğinin içerisinde Mescid Aksa hususundaki tavrını da girdirmiş durumda maalesef. Bizler bunlardan olmayalım. Mescid Aksa için mücadele edelim. Orası için mücadele edenlere destek olalım ve dua edelim. Nasıl Mescid-i Haram, kâbe mescidimiz kutsal olduğu gibi, Mescid Mescid-i Nebevi kutsal olduğu gibi, Mescid Aksa da kutsal bir beldedir. Müslümanların beldelerindendir. Allah azze ve celle'nin kutsal yaptığı ve ümmet için değerli yaptığı yerlerdendir. Oradaki namazı fazilet kılmıştır. Oraya yapılacak her türlü eziyet, zulüm, saldırı aynı zamanda Müslümanların tamamını yapmış bir saldırı olarak algılanmalıdır. Oraya dualarımızda ve yapabileceğimiz başka destek kutsalına ihmal etmememiz lazım. Evet. Bu azgınlığı hali hazırda yapmaya çalışan ayetlerde geçen ben İsrail'in torunları ataların izinden gidiyor. Ataları da ne yaptı? Her türlü Rab'le Azze ve Celle'den gelen nimetlere karşı azgınlık yaptığı, haddlerini açtığı, inandıkları değerler Allah'ın indirdiğine aykırı olsa bile onun peşine gitmeye devam ettiler. Hala öyle yapıyorlar. Onların inancı Kudüs şehrine girmek, biz orası boşalırsa gireceğiz şeklindeydi. Musa Aleyhisselam aracılığıyla Allah'ın emri onlara gelmesine rağmen onlar ısrarla Git senle Rabbin savaşın. Oturdu oradan çıkartın. Biz ondan sonra boş o şehre gireceğiz diye azgınlanan dile getirdiler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam Gale Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ehi fefruk beynena ve beynel gavmil fâsıgîn diyerek onların aleyhine dua etti. Ve duadır buna. Yani ey Rabbim muhakkak ki ben sadece kendime ve kardeşim Harun'a sahip olabiliyorum. Diğerler benim sözümü dinlemiyor. Değerlene söz geçiremiyorum. Öyleyse sen bizimle yani kardeşim ve benimle bu fasık, günahkar, azgın kavmin arasını ayırt et. Ayır. Artık yeter. Der gibi onların aleyhine bir dua yaptı. Ve onların aleyhine ceza istedi Rabbi Azze ve Celle'den. Bunun üzerine allah Teala da gale فَاِنَّهَا ha عَلَيْهِمْ aleyhim سَنَهْ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ard, تَأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْفَاسِغِينَ diyerek Musa aleyhisselam'ın bu bedduasına icabet etti. Buyurdu ki Rabbimiz azze ve celle muhakkak ki o belde, o kutsal belde Kudüs onlara 40 sene haram kılınmıştır. 40 sene onlar o beldeye giremeyeceklerdir. Onlar yeryüzünde başıboş, şaşkın bir halde dolaşacaklar. Sen bu fasık kavimden dolayı üzülme, tasalanma diyerek de Musa aleyhisselama Allahu Teala bir teselli verdi. Bu ayetlerin tefsirinde alimler ayette geldiği üzere 40 sene boyunca Beni İsrail'in çöllerde 40 sene dolaştığını ve bir çıkış yolu bulamadığını bildirerler. 40 sene Allah azze ve celle çöllerden onlara bir çıkış nasip etmemiştir. Yani Kudüs şehrine girmeyi onlara nasip etmemiş, haram kıldığı üzere ve onlara o şekilde cezalandırmıştır. Ama bu 40 sene boyunca da onların üzerindeki nimetten eksiltmemiştir. Şöyle ki, gene tefsirlerde geldiği üzere, Allah Azze ve Celle çölde gölgesiz ortamda dolaşırken onların üzerine bulut gönderdi. Onları güneşin etkisinden korudu, gölge yaptı. Açtılar, yiyeceğe muhtaçtılar. allah Teala onlara hiçbir topluluğa yapmadığı şekilde kesintisiz olarak gökten bıldırıcı neti ve helva indirerek onları rızıklandırdı. Sonra onlar susuz kaldılar, suya ihtiyaç duydular. Büyük bir taşa Allah Azze ve Celle Musa'ya asasıyla vurmasını emretti. Musa Aleyhisselam'ın o büyücülerin sihrini yok eden asası taşa vurulunca 12 kavim olan Beni İsrail topluluğu için 12 tane kaynak fışkırdı. Ve her bir kavim o su kaynağını bildi. Kimse kimsenin suyuna yetenmedi. Dolayısıyla ona bir kavga, gürültü nizah baş göstermedi. Bu kaya öyle bir kayaydı ki Gidecekleri yere develerinin veya binittan üzerine koyuyorlar, taşıyorlar, götürüyorlardı. Yani bir su kaynağı gibi taşı taşıyorlardı. İstedikleri zaman, o zaman ondan su akıyordu. Böyle bir nimetle gene nimetlendirildiler. Gene onlar boş boş dolaşırken çöllerde Allah azze ve celle Tevrat'ı indirdi. Sonra dinlerinin hükümlerini onlara beyan etti. Daha sonra da Harun Aleyhisselam onlar çöllerde dolaşırken vefat etti. Harun Aleyhisselam'ın vefatından 3 yıl sonra da Musa Aleyhisselam vefat etti. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra da Allah onun yerine Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ı nebi olarak görevlendirdi. Biliyorsunuz Beni İsrail'e verilen üstün nimetlerden birisi de onların nebisiz, peygambersiz kalmamalarıydı. İçlerinde en az bir tane mutlaka nebi vardı. Yani sürekli peygamberleri onların dinlerinin canını tutacak dinlerin içerisine girebilecek harici iyi şeyleri tasnif edecek, ayıracak bir nebileri, idarecileri bulunma gelmiştir. Bir topluluğun içerisinde peygamberin bulunması, dinin canlı kalması ve dinin içerisine başka şeylerin girmesinin önüne geçme açısından önemli bir nimettir, fazilettir. Musa aleyhisselamın vefatıyla beraber Allah-u Teala onlara Yuşa bin Nun aleyhisselam'dan nebi yapmıştır. Bu kırk süre, senelik süre bitince de Yuşa Aleyhisselam'ın komutasında onlar Kudüs'e yönlendiler. Kudüs'ü kuşattılar. Bir cuma günü artık fethedecekleri vakit iyice yaklaşınca güneş batmaya meyletti. Biliyorsunuz Beni İsrail'de cumartesi, gecesi ve gündüzü çalışmak yasaktır. Yuşa Aleyhisselam bundan dolayı güneşe emrederek dedi ki sen de memursun, ben de memurum. Yani sen dünyayı aydınlatmakla ve vakti gelince de Gidip kaybolup dünyanın karanlığa de emrolundun memursun. Ben de Kudüs'ü fethetmekle emrolundum. İkimiz de memuruz. Benim vazifemi tamamlayabilmem için sen dur dedi. Güneş durdu batmadı. Güneş batsaydı cumartesi gecesi girmiş olacaktı. Onlar da Kudüs'ün fethini tamamlayamayacaklardı. Onlara böyle bir nimet de verilmişti. Güneş'in durmasıyla onlar... Fetih için mücadelelerini arttırdılar ve fetih tamamlanıncaya kadar güneş durdu. Fetih tamamladılar. Kudüs'e ile geçirdiler ve güneş battı. Kudüs'e girdikleri zaman o A-Malika e, boşalttığı şehirde çok büyük bir muazzam bir servete kondular. Çok zengin bir şehirmiş. Halk çok zenginmiş. Yuşa Aleyhisselam onlara hitaben buldukları a kalan servetin tamamını ateş atmalarını emretti. Çünkü onlar haram mallardı. Hmm. Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle onlar her işte azgınlık yaptıkları gibi bu işte de azgınlık yaptılar. Hiç kimse ateşe atmadı bulduğu serveti. Bunun üzerine Yuhuş Aleyhisselam o 12 kabileden bir ayı nakip başkan seçti. Onların hepsinden söz aldı. Getirin elinizi benim elimin üzerine koyun. Sizin hanginizin hırsızlık yaptığını ben tespit edeceğim dedi. Birisini tespit etti ve bu hırsızı sen yaptın diyerek kaybolan gözleri mercan altın bir kutu siz çaldınız diye onun, onun hırsızın bulunduğu kabilenin reisinin elinden bildi. Onlar da o hırsızlık yaptığı şeyi çıkardılar. Yani velhasıl sözümüz devam ediyor ki beni İsrail'in tuzakları ve azlıklarını anlatmakla bitiremeyiz biz. Bir derse sığdıramayız. O kadar nimete kavuşmalarına rağmen azgınlıkları bitmedi. Hatta Kudüs'e girerken Allah Azze ve Celle onlara ''Hıtta'' diyerek girin ve secde ederek girin diye emretti. Yani kapıdan girerken secde edin. Hani yabancı ülkeden ülkemize giren Türkler ne yaparlar? Özlemlerinden dolayı toprağı öperler ya. İşte siz de Kudüs'e girerken, mukaddes bir çünkü orası. Orayı öperek, secde ederek girin ve ''Hıtta'' yani bizi bağışla, affet diyerek bu taleple girin dedi. Onlar affedersiniz arka üstü. Kıç üstü girdiler ve hın dediler. Yani arpa tanesi dediler. Hani Resulullah s.a.v'da es-selamu aleyküm dilde es aleyküm diyorlar ya ölüm senin üzerine olsun diyor. Lafları bozuyorlar tahrif ediyorlar ya hıttayı da hınta diye tahrif ettiler. Yani bağışla yerine arpa tanesi. Sanki Allah azze ve celle onların sözünü bilmiyormuş, duymuyormuş gibi. Bu azgınların azgınlıkları bitmediği için Allah Azze ve Celle bizim kitabımızda da bizden önceki kitaplarda bir kısım değinmiştir. Onlara lanet etmiştir. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Azgınlıkları bitmiyor. Ta ki Mehdi Aleyhisselam'dan sonra gelen İsa Aleyhisselam'ın hükümdarlığında Müslümanlar onlar son nefesini yok edilecek kadar da bitmeyecek. İbni Mesud Radıyallahu an Mikdad bin Amir Radıyallahu an isimli bir sahabeden şöyle bahseder der ki Miktat gibi bir arkadaşımın olması onun ağırlığınca altın veya gümüşün olmasından benim için daha değerlidir der. Niye? Çünkü Miktat radıyallahu an Bedir savaşı için <gülüyor> ashab ile İstişare yaparken o demişti ki Ya Resulallah biz Beni İsrail'in yani İs İsrail oğullarının Musa aleyhisselama dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın demeyeceğiz. Bilakis biz sen ve Rabbin biz de sizinle beraber savaşacağız diyeceğiz. Korkma. Gözün arkada kalmasın diye ona destek olmuştu. Bu sözünden dolayı diyor İbn-i Mesud radiyallahu yüzü apaydanlık oldu. Sevindi, mutlu oldu. İşte Miktat bin Amir radiyallahu anh'ın böyle bir fazileti var. i̇bn Mesud da onu övüyor. Onunla arkadaş olmam, böyle bir üstünlüğümden dolayı arkadaş olmam. Onun ağırlığınca altınım, gümüşüm olmasam daha değerlidir benim şimdi diyerek değerli şahsiyetlerle arkadaşlığın değerine vurgu yapıyor. Önemine, kişi için taşıdığı ehemmiyete vurgu yapıyor. Evet, Nebimiz Aleyhisselam'ın ashabından muhacir de ensar da bu şekilde Müslümanların Mekke yani savaşça ilk mücadele olan Bedir'de ona destek vermişlerdir ve biz seni yalnız bırakmayacağız. Musa Aleyhisselam'ın yalnız bırakıldığı gibi sen yalnız kalmayacaksın diye ona güvence vermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet bu ayetlerden bahsederken vasfederken o değinmekte mutlaka fayda var. Ayetlerin devamında 27. ayet Allah Teala vetlu aleyhim nebe ebney ademe bil hakq diyerek de yeni bir mevzuya girer. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını hak ile tilavet et. Anlat oku. İlz garraba kurbanen fetukum billahi وَلَمْ يُتَقَبَّلِ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا اَقْتَلَنَّكِ قَالَ اِنَّ ma يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Diyerek de mevzuya girer. Şöyle ki o ikisi bir kurban sunmuşlardı. Allah Azze ve Celle'ye ancak onlardan birinden kabul edildi bu kurban da diğerinden kabul edilmedi. Kurbanı kabul edilmeyen kimse ise kabul edilene hitaben muhakkak ki ben seni öldüreceğim dedi öldürülmekle tehdit edilen, kurbanı kabul edilen kimse ise Allahu Teala ancak muttakilerden, takva sahibi kullardan kabul eder diyerek de mukabelede bulundu bu kimsenin tehdidine. Bu ayetleri komple okuyayım. Bunlarla bir uzunca bahsedeceğimiz mevzu var. Bölmeyelim. Leynesette ileyede kele takdulenii ma ene bi basite yede ileyede ileyaktulek inni ehafullah rabbil alemin. diyerek de sözüne devam etti. Ölümle tehdit edilen kimse Şayet sen beni öldürmek için elini uzatırsan muhakkak ki ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Elimi sana kaldırmayacağım. Muhakkak ki şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." dedi. İnni uridu en tabua bi ve ismika fetekun min ashabin ve zalike cezaul zalimin. Sözüne devamen ben benim günahlarımla ve senin günahlarınla dönmeni bu şekilde ahiret gününe rücu etmeni ve ateş halkından ateşe girenlerden olmanı istiyorum. E, bu ise ancak zalimlerin cezasıdır. Zalimlere verilen karşılıktır diyerek de yapacağı işin karşılığında onun göreceğini hatırlattı ve bu zalimlerin cezasıdır seni bu şekilde davranarak zalimlerden olursun diyerek onu ikaz etti ve tal lehu nefsuhu katle ahihi fakat elihu fe esbuh min el khassirin. Ancak tehdidine devam eden o kimseye nefsi galip geldi ve o da nefsin'e uyarak kardeşini öldürdü. Bu şekilde de hem dünyada hem ahirette fısrana düşenlerden kaybedenlerden oldu. F'e be asallahu rabbi yabhasufil ard li yuriyahu keyfe yuvari seve te Allahu Teala ona Yer yüzünde, toprakta eşelenen bir karga gönderdi ki bu karganın gönderilme sebebi kardeşinin cenazesini nasıl gömeceğini ona göstermek maksatlıydı. ya <gülüyor> Karganın bu şekilde gömme olayına şahit olan o Katil öldüren kimse, vay bana ben kardeşimin cesedini gömmü hususunda şu karga kadar dahi olamadım. Bundan aciz oldum diyerek acizliğini itiraf etti ve neticede de bu şekilde pişmanlık duyanlardan oldu. Evet, ondan sonra da bu mevzuya delaletler tarzı bir ikaz gelecek. İki kişinin, Adem Aleyhisselam'ın oğlu iki kişinin kısası burada bitti. Şimdi tefsirlerde de geldiği kadarıyla bu mevzuya bir değinelim. Halef ve Seleften, yani geçmiş ve ondan sonraki ilk alimlerden, cumhurun genelliğine göre bu iki kimsenin birisinin adı Habil, birisinin adı Kabil'dir. Habil ile Kabil iki ayrı seferde dünyaya gelen kardeştirler. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin çocukları hep onlardan doğmuştur. Belli bir döneme kadar hep onlardan doğmuştur. Doğarken de hep ikiz doğardı. Bu ikizlerden birisi erkek birisi kız olurdu. Kardeşlerden nesil nasıl türeyecek? Allahu Teala böyle bir yüz, sünnet uygulamış, böyle bir yol uygulamıştır o dönemde. Aynı anda doğan erkek ve dişi birbiriyle evlenemez. Bir sonraki seferde doğan erkekle dişi çaprazlama birbirle evlenirdi. Yani ilk seferde doğan erkekle dişi bir sonraki seferde doğan erkekle dişiyle evlenirdi. Erkek dişiyle dişi, dişi erkekle evlenirdi. Bu şekilde bir sünnet yapmışlar allah Teala. Ne zamana kadar? insanlık arasında normal yoldan evlilik ve üreme yürüyecek bir sayıca ulaşıncaya kadar tefsirlerde. Kabil büyük, Habil küçük. Kabil ile beraber doğan kız kardeş çok güzel. Hatta tefsirlerde geldiği üzere yeryüzünün en güzel kadını. Habil ile doğan kız ise çirkin. Sünnetullah gereği nasıl evlenecekler? Habil, Kabil'in güzel olan kız kardeşiyle, Kabilde habinin olan kardeşleri evlenecek. Bunu kendisi hepsine yediremeyen Kabil ise baş kaldırır der ki ben senden büyüğüm, babamın mirasçısıyım. Öyleyse ben istediğimi yapacağım. Ben kendi kız kardeşimle yani benimle beraber doğan kızla evleneceğim der. Alema islam Allah azze ve Celle'den bu sünnetinin zıttına davranması, sünnetin inkar edilmesine karşı çıkar. Bunun üzerine Kabil kardeşi habine diş bilemeye başlar. Adem Aleyhisselam der ki, bir rivayette Adem Aleyhisselam, bir rivayette ikisi. Habil ile Kabil kendi arasında. Biz Allah Azze ve Celle'ye bir kurban sunalım. Kurbanı kabul edilen kişi dilediğiyle evlensin derler. Habil çoban, Kabil çiftçi. Kabil bir parça zahire dediğimiz, Bu, buğday arpa türlü bir şey sunar kurban olarak. Habil ise hiç yandan ayırmadığı, çok sevdiği, güzel, Boynuzlu bir koçu varmış. Onu kurban olarak sunar Allah Azze ve Celle. Ye. O dönemde de kurbanların kabul edilişinin göstergesi Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği, gökten gönderdiği bir ateşin kurbanı yakıp yakmaması. Eğer ateş kurbanı yakarsa o Allah kabul edilmiş demektir. Yakmazsa kabul edilmemiş demektir. Bunu böyle biliyorlar. Onlar bir tepeye çıkıyorlar. Kendi kurban olarak sunacaklar şeyi ortaya koyuyorlar. Sonra kenara çekilip bekliyorlar. Allah Azze ve Celle ateşi gönderiyor ve Habil'in sunduğu kurban yani güzel koç kabul ediliyor. Hatta rivayetlerde Habil'in gönderdiği bir koçun Allah Azze ve Celle tarafından cennet hayvanlarından yapıldı ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i keserken gökten inen kurbanlığın o olduğuna dair. Habil'in sunduğu kurbanlık olduğuna dair de böyle bir sahih rivayet var. Kaynağı sağlamdır diyor tesirciler buna. Kabil Kurbanı da kabul edilmeyince artık tamamen işi kaba kuvvete döker ve seni öldüreceğler. Bunun üzerine Habil ondan kaçar dağlara sığınır. Kabil'in hırsı bitmemiştir tabii ki. Bir gün plan proje yapar ve Kabil'i gece koyunlarının başında bulunduğu sırada yakalar. Bu esnada ayette geçen arlanık konuşma bu kuvvulur. Öldürme işte zalimlerden olursun bu. Ateşi gerektirecek günahlar adandır ve benzeri ikazlara kulak asmaz. Bir taşla Habil'in kafasını ezer Kabil. Ve onu öldürür. Öyle bırakır. Bu olay yeryüzüne fukulmuş ilk katil olayıdır. Yani adam öldürmenin ilki bu olaydır. Aynı zamanda da bir ölümün olması ilktir. Bundan önce herhangi bir ölüm olayı olmamış. Ha, hep üreme türeme var, çoğalma var. Ölüm olayının ilki olduğu için Ölen birisinin nasıl bir muameleye muhatap olacağı bilinmiyor. Yani ortadan bırakacak, bırakılacak, suya mı atılacak, kurda kuşa mı yenme edilecek, toprağa mı gömülecek, ateşte mi yakılacak bilinmiyor. Öyle ortalığa bırakıyor gidiyor. Artık birkaç gün sonra çürümeye başlayınca, sünnetullah gereği, bu Kabil suçu ortaya çıkmasın diye ne yapayım ne yapayım diye düşünürken bir karga görüyor. Ayetle de bildirildiği üzere iki karga savaşıyorlar, biri diğerini öldürüyor. Ölen yere düştükten sonra diğer karga geliyor ona ayaklarıyla üstüne toprak atıyor. Ta ki onu toprak altında bırakıncaya yani iyice gömünceye kadar üzerine toprak atıyor. Bundan dolayı kendi kendini yadırıyor da şu karga kadar olamadın. Halbuki o öldürdüğünü bu şekilde hem gözden kaybetti hem de kopmaz hale getiriyor diyerek kendi pişmanlığını dele getiriyor. O da öldürdüğü kardeşi Habil'i gömerek bir şeyin öncüsü olmuş oluyor. Ama onun öncüsü olduğu bir mevzu, asıl mevzu ise katil olayını başlatmasıdır. Nebimiz Aleyhisselatü bildirdiğine göre, yeryüzünde haksızlıkla, zulümle öldürülen her kimseden Kabil'in boyununa bir günah vardır der. Çünkü o, bir kötülüğün başlatanıdır. Hani bir hayra vesile olan, o hayır yapıldıkça ondan hayır adına istifade eder ya, aynı şekilde bir şerre öncülük yapan, bir kötülüğe öncülük yapan da, o şer kötülük, yerine cari oldukça, ondan sağdığı olan günahtan o kimseye de bir pay ayrılır. Aleyhisselatü da bu şekilde bir ikazi var aynı zamanda. Adam öldürmemeye dair. Kabil, lehabil karşılık konuşurken ben benim günahlarımla senin günahlarımla gelen kıyamet gününde mahşer sahasına gelen ve bu şekilde de ateş halkından olmanı istiyorum derken şunu kasteder. Normalde Adam öldüren kimse öldürdüğünü günahlarını almaz. Ancak ortada bir kul ihlali vardır. Haksızlıkla, zulümle adam öldüren kimse öldürdüğü kimsenin hakkını yemiştir. Allah Azze ve Celle biliyorsunuz kulaklarını bağışlamaz, ona müdahale etmez. Kıyamet gününde bu şekilde zulümle öldürülen kimse Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacak. Ya Rab sor bakalım beni niye öldürdü bu? diyecek. O da cevap veremezse yani bir haklı gerekçesi yoksa bu durumda o öldüren kimsenin sevaplarından alınacak öldürülene verilecek ta ki haklar tamam oluncaya kadar öldürülenin hakkı tamam oluncaya kadar yok eğer öldüren kimsenin sevapları öldürülenin veya haksızlığa uğrayanın hakkı ödenmeden biterse bu durumda da haksızlığa uğrayan kimsenin günahlar alınacak haksızlık yapana kişiyi öldürene verilecek Buradaki ikaz ise, Kabil'in ikaz ise bu cihettendir. Yani sen beni öldürürsen, beni haksız yere öldürdüğün için benim hakkımı alırsın. Dolayısıyla kul onun huzuruna varırız. Ben orada haklarımı senden alırım. Senden alacağım hak da senin sevapların olacaktır. Yok bu da yeterli olmasa ve mülahlarımı alırsın. Ve bu şekilde cehennem hakkında olursun der ki hadis derslerinde buna değinmiştik. Kul hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna giden kimse müflis Asıl müflis, hakiki manadaki müflis iflas eden kimse olarak isimlendirilir ve o kimse haksızlığa varmıştır. Mahşer gününde artık hak ihlalleri parayla, pulla, gönül almakla, rıza dilemekle, helallik istemekle olmaz. Ya sevap vererek, sevaplar yeterli olmasa da o kimsenin günahları alınarak ve haksızlık yapılarına verilerek olur. Evet Allah azze ve celle bizleri böyle bir halden haksızlık ve zulüm yapanlardan etmesin sakın kullarından.